Kardeşlerim, muazzez müminler, batılı bir tarihçi peygamberleri mukayese yaparken şöyle diyor. <gülüyor> Hz. İsa'ya iman edenler, Ensarullah diyenler, biz Allah'ın yardımcılarıyız, her durumda seninle beraberiz diyenler, İsa Aleyhisselam'ın etrafı kuşatıldığı zaman, onu bıraktılar, kaçtılar, yalnız başına kaldı Allah'ın Peygamberi. Hz. Musa Aleyhisselam, Kıptilere karşı, Firavun'a karşı, onun ordusuna karşı, beni İsrail'i muhafaza eden, koruyan Musa Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin mucizeleriyle, defalarca beni İsrail'e imdad eden Musa Aleyhisselam, nehri, denizi karşıya geçiriyor. Kızıldeniz'i yarıyor, Allah'ın inayetiyle karşıya geçiyorlar. Karşıda buzağa ibadet eden insanları görünce, onlar da bir kısmı buzağa ibadet etmeye başlıyorlar. Sonra Musa Aleyhisselam geliyor ve İşlerinden yetmiş tane buzağa ibadet etmeyeni alıyor. Onlarla Tur Sina'ya gidecek, Sina'ya gidecek. Orada istiğfar edecek, Cenab-ı Hakk'a yalvaracak. Giderken diyorlar ki ve iz kultum ya Musa ve iz kultum ya Musa len nu'mine leke hatta nara En iyilerini yanına almıştı. Onlar buzaya ibadet etmemişlerdi. Ama şimdi Allah'ın peygamberine, Kızıldeniz'den Allah'ın inayetiyle onları kurtaran Hazreti Musa'ya diyorlar ki, Allah'ı gözlerimizle görmeden sana asla iman etmeyiz. لَنْ نُؤْمِنَ hatta حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ bir yıldırım geliyor, ölüyorlar, ile yaksan oluyorlar. En iyileriydi onlar. Onlara Allah Teala, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elinden o kadar mucize göstermişti. Ama ona rağmen oraya gelince ihanet ettiler. Bir de diyor batılı tarihçi, Muhammed'in ümmetine bakın. Alıyorlar, Habbab bin Eret radıyallahu anh. Ummu Enmar'ın kölesi Habbab bin Eret radıyallahu anh. Kömürü yakıyorlar, Mekke'de yere koyuyorlar. Habbab bin Eret'in ellerinde zincir, ayaklarında prangalar var. Yere yaktıkları kömürün üzerine Habbab bin Eret'i yatırıyorlar. Üzerine çıkıyorlar, çiğniyorlar. Ta ki altına koydukları yanan kömür sönene kadar Habbab bin Eret'e Mekke'de öyle işkence ediyorlar ama Habbab Hazreti Muhammed'i bırakmıyor La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor Bakın diyor batılı tarihçi. Kılıçla, tankla, tüfekle Muhammed'in ümmetini durduramazsınız. Bu sevginin, bu bağlılığın önüne geçemezsiniz. Musa'nın, İsa'nın müminlerine benzemez, vallahi benzemez Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler. Bilal bin Rabah'ı alıyorlar. Onu da Ümeyye bin Halef Mekke'de, ''Güneş çölü kızdırdığı zaman çıkarıyor, soyuyorlar, kumun üzerine yatırıyorlar.'' Göğsünün üzerine kocaman kaya taşlarını koyuyorlar. Kalkamasın, kıpırdamasın, okum sırtını yaksın, dağlasın diye yapıyorlar. Ama bilal Habeşi bayılana kadar dilinden duydukları söz, Ahad, Ahad, Allahu Ekber, Allah birdir. Tanımıyorum sizi, ilahlarınızı, gücünüzü tanımıyorum, reddediyorum kölelerin çocukların eline boynuna bağladıkları ipi veriyorlar sokaklarda dolaştırıyorlar elleriyle ayaklarıyla süründürüyorlar ama yine bilal habeşi ahad ahad diyor ammar yasir sümeyye Mekke'deki mustazaflar Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafındaki o dar çember, bütün belalara, işkencelere, musibetlere rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'u bırakmıyorlar. Lekadikan fi Rasulillahi uswuatun Hasene Allah Resulü Aleyhisselam, Hazreti Musa kadar, Hazreti İsa kadar muzde göstermemişti. Ona bakıyorlar, haline bakıyorlar, mübarek yüzüne bakıyorlar. Çöllerde süründürüyorlar, kömürü yakıyorlar, üzerine atıyorlar ama bayılana kadar yine onların dilinden duydukları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Nadır bin Haris var Mekke'de. Diyor ki Ebu Cehile, Ebu Lehebe Allah Resulü'nün azılı hasımlarına hayır diyor. Bu şekilde Muhammed onun yürüyüşünü durduramazsınız sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde engel olamazsınız. Sihirbaz diyorsunuz Muhammed'e. Sihirbaz diyerek insanları etrafından almaya çalışıyorsunuz. Mekke'de insanlar sihirbaz biliyorlar. Oğulları, çocukları hasta olduğunda sihirbaza giderler çare olsun diye Evini satar, dükkanını satar, hana hanumanı, tallasını satar, sihirbazları, çocukları hasta olunca, gittikleri, başvurdukları, sonra Evini, tarlasını, hanını, hanumanını alıp sömürdükleri adam olarak biliyorlar. Muhammed'in sihirbaz olduğuna inanırlar mı diyor. Kahin diyorsunuz. Mekkeliler kahinleri biliyorlar. Kadınlara tecavüz eden kahinleri biliyorlar. Milletin kanını emen, parasını sömüren kahinleri biliyorlar. İnanırlar mı? Muhammed'e Muhammedül Emin dediler. Mekke'nin en güvenileri ilan ettiler, kabul ettiler. Şimdi siz ona mecnun diyecek, şair diyecek, kahin diyecek. Mekkeli gözüyle gördü, emanetine, sadakatine şahadet etti. Muhammedin haşa sihirbaz, kahin olduğuna inanmaz. Vallahi inandıramazsınız. Peki diyorlar Nadir'a, ne yapalım, nasıl durduralım, nasıl engel olalım? Ben gideyim, Kisra'nın hikayelerini alayım, Kisra'nın hikayelerini getireyim. Sonra kadınlar bulayım, cariyeler bulayım. O kadınlar Mekke'de konser versinler. En güzel kadınları, en güzel cariyeleri çıkaralım podiumlara. Delikanlıları toplayalım, siz daraldığınız zaman, uykusuz kaldığınız zaman Erkam'ın evine gidip Muhammed'den Kur'an'ı dinleyenler buraya gelsin diyelim. İlan edelim Mekke'de, duyuralım. Diyelim ki dünyanın en güzel görünümlü kadınları Mekke sokaklarında konser verecekler. Şarkı, türkü söyleyecekler. Sonra oradan getirdiğim Kisra'ya ait hikayeleri okuyalım. Onlarla ancak Muhammed'in yürüyüşüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olabiliriz, öyle durdurabiliriz. Kur'an-ı Kerim Lokman suresinde bize o manzarayı anlatırken, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهُوَ الْحَد۪يثِ لِيُظِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا هُزْوَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي Yukarıda felaha erenlerden bahsediyor. Bunlar Allah'a isyan edenlerden. Yeryüzünde isyan meclisleri kuranlar bunlar. Allah'a onun mülkünde kafa tutanlar bunlar. Bunlar. Kadınları podyumlara çıkaran bunlar, bahar şenlikleri yapan bunlar, müzikle, eğlenceyle, kadınla, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la olan yürüyüşünü durdurmaya çalışan ahmaklar güruhu bunlar. Yeşleri lehvel hadis, lehvel hadise aldılar. Nedir lehvel hadis kardeşlerim? kul batilin Eleha ani'l hakki ve amma yani Cennetten sizi cemalullah'tan sizi Allah azze ve celle'nin nimetlerini düşünmekten seni alıkoyan her şey her söz lehv. lehvel hadis kadınları şarkıcıları çıkaracaklar o an uyuşturacaklar evinde kızını uyuşturacaklar ''Oğlunu uyuşturacaklar. Ekranları kazayı şehvet arenalarına çevirdiler. Kazayı şehvet arenaları. Sokakta olsa isyan edersin ama evinde açıyorsun.'' Tarzlar diyorlar, yarışmalar diyorlar, milletin çocuklarını Mekke sokaklarındaki cariyeler gibi soymuşlar, ekranlara çıkarmışlar, ekranlara çıkardıkları o kadınları göstererek evde oğluna diyorlar ki hayır neden Bilal bin Rabah'ı, neden Habab bin Eret'i, neden Muhammed'i Kur'an'ı düşünüyorsun, gel diyorlar, burada Eğlence. Burada şehvet, burada masiyet, burada kazayı şehvet var diyorlar. Onunla durduracaklar. Göreceksiniz çocuklarınızı üniversiteye, marife, marif davasına katkıda bulunsun diye anne ineğini satar gönderir. Baba otunu, tahılını satar gönderir. Şimdi üniversitelerde bahar şenliklerine hazırlanıyorlar. Bahar şenlikleriyle yüzlerce, binlerce genci açık alanlarda toplayacaklar. Kadınları, o vücutlarını teşhir eden kadınları çıkaracaklar. Milletin delikanlıların gözleri önünde, onlar sahnelerde, konu ser verecekler vücutlarını teşhir edecekler ve minennasi men yesteli lahu'l hadis Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselamın İşkenceyle, Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le yolundan alamadıkları Bilallerinizi, Sümeyye'lerinizi, yavrularınızı konser salonlarında, arenalarda, dizilerde, filmlerde, konserlerde onların iffetlerini, hayalarını, imanlarını parçalayacaklar. Sen, o yavru Allah tarafından kendisine emanet edilecekler. Sen... ''Bir baba olarak sen, bir kardeş olarak sen, eşkıyaların, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın, iman ve iffet ordusunun yürüyüşüne engel olan bu haydutlara seyirci mi kalacaksın sen?'' ''Oğlunu kurban mı vereceksin sen?'' ''Sen bir baba olarak, sen bir anne olarak bu iffet cinayetine sessiz mi kalacaksın Müslüman?'' Nasıl yapıyorsun? Ve minen nasımen yeşeriylehl hadiz. Yüz yıl önce bir doktor var, meşhur bir doktor, Allah'a inanmayan bir doktor. Romanya'dan damızlık adamlar getirelim. Türklerin boyları kısa, onlarla Türk kızları evlensin diyen ahlaksız bir doktor, Allah'a inanmayan bir doktor, Allah'ı inkar kitabını tercüme edip Anadolu'da dağıtan bir doktor doktor. Fransızlar diyorlar ki ''Hadi siz şu kadar zulüm yaptınız, şu kadar dar ağaçları kurdunuz ama Muhammed'in Anadolu'daki aleyhissalatü vesselamın yürüyüşüne, Müslümanların yürüyüşüne engel olamadınız. Peki ne yapacaksınız, nasıl engel olacaksınız?'' Başka ajandanızda hangi projeler var? Diyor ki o Allah'a inanmayan doktor, Allah'a isyan eden ahlaksız doktor. Kur'an'ı kapatacak kadınları açacağız. O şekilden yol olacağız. Kapattılar Kur'an'ı, açtılar kadınları. Adalete memur, bir masum insan akşam olacak, evine dönecek. ''Evde kendisini bekleyen yavruları var. Evine gidecek. Belki öğle vaktinde yanına geliyorlar. Giriyorlar. Onu orada şehit ediyorlar. Peki kimler bunlar? Kur'an'ın kapandığı yerde okuyan bunlar.'' Kur'an'ı kapatanların çocukları bunlar. Eğer Kur'an'ı okumuş olsalardı, Kur'an-ı Kerim o çocuğa diyecek ki, ''Eğer birisini öldürürsen, yeryüzünde bütün insanları öldüren katil olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın.'' ''Ey katil doktor, Allah'a inanmayan doktor.'' O katillerin müsebbibi sensin, senin gibi adamlar, Kur'an'ı kapatanlar, kadınları açanlar. Yarın milletin huzurunda, maşeri vicdanda o masum insanların şehit edilen, öldürülen evde çocuklar akşam olunca babalarını bekleyecekler. Onların hesabını tarihin huzurunda, Allah'ın huzurunda verecekler. Kardeşlerim. ''Bir kadın, milletin emniyetine memur olan o daireye geliyor, elinde silah, oraya kadar geliyor. Peki o kadın nerede yetişti?'' Kimin çocuğu, kimin ideolokyasına, kimin anlayışına meftun? Yüzyıl önce demişlerdi ya, Kur'an'ı kapatacak, kadını açacaksınız. Kapattılar Kur'an'ı, bu hale getirdiler ve katiller ürettiler yeryüzünü, katiller doldurdular. Onlarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yürüyüşüne engel olacaklar. ''Müslüman gençlerin ödevi şu, Habbapların, Bilallerin, Ammarların ödevi şu, Bilal adını almak, Ammar adını Yasir adına almanın manası şu kardeşim.'' Ammar gibi olmak, Yasir gibi olmak, Nadir bin Harisler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an Hakimin yürüyüşünü, azametli, muhteşem, muazzam yürüyüşünü konserlerle, şarkılarla, şehvetle, kaza şehvet arenalarıyla... Durdurma planlarını, projelerini sahneye uygulamaya koydukları zaman, ekranlara koydukları zaman senin üniversende. Binleri, on binleri toplayıp bira şişelerini, kadehlerini sabahlara kadar tokuşturuyorlar. Sen eğer aynı meydanlarda, aynı kalabalığı toplayıp, Bilalleri, Sümeyyeleri, Ammarları, Hazreti Muhammed'i konuşmadan, Kur'an'ı konuşmadan Allah bu belayı üzerimizden kaldırmayacak, kaldırmayacak. Ulemamız diyor ki, bu konserler var ya, bu müzik ayinleri, bu şehvet merasimleri ekranlarınızda, evinizde dinlediğiniz bu merasimler, masiyet görüntüleri var ya bütün bunlar onlar mufsidata'l-kalbi, munfidata'l-mali ve mushidata'l-rabbi. Kalbinizi öldürür. Artık Gelirler bir adliyede masum bir insanı öldürürler, insanlar birkaç gün konuşur ama bu katili üreten zihin, dünya, tefekkür, ideoloji, bu katil düşünce onu ortadan nasıl kaldırabiliriz bunun üzerinde istimal fikretmezler, öldürür yürekleri. O ekranlara, konserlere bakarlar. Artık namazlarından, ibadetlerinden zevk alamazlar. Munfidetul mal. Evde çocuklar var, işten ayrılırlar. Meyhanelere, barlara gider babalar. Orada aşuftelerle, kadınlarla beraber olurlar. Evde... Kömür parası ödenmediğinden sabaha kadar titreyen çocukları baba bırakır, parasını meyhanelerde tüketir, Allah'ın emaneti olan yavrularına bakmaz. Mushidatul Rabbi, eğer bu konser salonlarına, eğer bahar şenliklerine herkesin eğlenmeye hakkı var, herkesin hürriyeti var, ''Karışamayız'' der, ''Emri bil maruf, nehy-i bulunmaz, Allah'ın mülkünde, Allah'a isyan etmeye hakkınız yok.'' demezseniz, hani bir Denizli'li Ömer vardı, Çanakkale'de düşmüş, Paşa oradan geçiyor, bakıyor ki ağacın altında bir asker var, yanına geliyor evladım diyor, ''Neden buradasın, neden bu halde burada yatıyorsun?'' deyince, Diyor ki, Denizlili Ömer, ayağa kalkıyor, efendim diyor, ağır yaralandım, elleriyle gözlerini kapatıyor. Elini indir deyince bakıyor ki Cevat Paşa, iki gözü de yerinde yok, bombalamışlar Çanakkale'de. Oşin zırlısından gelen top mermileri, şarapnel parçaları ya da isabet etmiş, iki gözü de yerinden çıkmış. Cevat Paşa, Cevat Paşa askerimize diyor ki evladım gözlerini kaybettin. Denizlili Ömer, komutanım diyor, gözlerim göreceğini gördü. Varsın bundan sonra bir daha görmesin. Analarımızın örtüsünü çarşafını aşmaya giden, o şin zırhlısının batmasını gördü ya, Ayasofya'da ezan-ı Muhammediye'yi susturmaya giden, Oşin zırhlısının batışını gördü ya, Fatih'in kabrini, onun mirasını çiğnemeye giden İngiliz-Fransız askerlerinin batışını gördü ya, varsın bundan sonra gözlerim görmesin komutanım. Kardeşlerim, eğer gözlerimizde Allah'a isyan meclislerini seyrediyor, onları ikna edip, o isyandan vazgeçirip, alternatif programlarla bu marazı, bu hastalığı ortadan kaldırmanın mücadelesini vermiyorsak, gözlerini, hayatını, Kur'an'ın yürüyüşü durmasın diye ortaya koyanlar, yarın kıyamet günü Allah'ın huzurunda bunun hesabını soracaklar. Kardeşlerim, bu bir yürüyüş, Allah Resulü Aleyhisselam'ın safında yer alanlar, bilallerle, ammallerle, yasillerle beraber olanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın muazzez ruhaniyeti onları selamlıyor. Yerin altında kefensiz yatanlar onları selamlıyor. Ammarları, yasilleri selamlıyor. Allah'ın mülkünde Allah'a isyan edemezsiniz billboardlara, ekranlara, üniversiteye, milletin çocuklarını okusun diye gönderdiği oralarda, ey rektörler, milletin çocuklarını toplayıp, milletin paralarıyla kazayı, şehvet ayinleri düzenleyemezsiniz, diyen Müslüman delikanlılar, Allah Resulü'nün ruhaniyeti, asırlar önce kardeşlerim dediği sizleri selamlıyor.